Bu ayet-i kerimede muhkem ve müteşabihle neyin kastedildiği hususunda tefsirlerde yer alan başlıca görüşleri aktaracağımızdan söz etmiştik. Bu görüşleri şöyle özetlemek mümkündür. A. Muhkem ayetler Allah'ın birliğine yürekten inanma, ana-babaya iyi davranma, kötülüklerden kaçınma ve benzeri bütün ilahi dinlerde ortak olan hükümleri içerenlerdir. Müteşabih ayetler ise bazı surelerin başındaki harfler, hurufu mukatta'a gibi manası açıklanmamış ayetlerdir. Bu görüş İbn Abbas'tan nakledilmiştir. İbn Abbas'tan yapılan başka bir rivayette muhkem helaller ve haramlar şeklinde belirtilmiştir. Nasih başka ayetleri yürürlükten kaldıran ayetler Muhkem, mensuf yürürlükten kaldırılmış ayetler müteşabih'tir. Bu görüş İbn Abbas'tan ve Abdullah bin Mesud'dan nakledilmiştir. İçeriği hakkında bilgi sahibi olmanın mümkün olduğu ayetler muhkem, kıyametin ne zaman kopacağı gibi mahiyeti bilinemeyecek konular içeren ayetler müteşabihtir Verdiği bilgi ile ilgili delil açıksa bu ayet veya o bilgi ile ilgili kısım muhkem şayet delili açık olmayıp derinlemesine düşünme ve incelemeyi gerektiriyorsa müteşebihtir Mesela Zuhruf suresinin 11 ayetinde baş kısım muhkem son kısım müteşabihtir anlam bakımından benzeşen ayetler müteşabih, Diğerleri muhkemdir. Mükerrer lafızlar içeren ayetler müteşabih, Diğerleri muhkemdir. Kıssalar, öncekilerin başından geçen olaylar ve meseller, Muhakeme yapıp sonuç çıkarmaya yönlendiren örnekler içeren ayetler müteşabih, Diğerleri muhkemdir. i̇bn İbn Abbas'tan ve İbn Mesud'dan bu konuda yapılan nakiller hakkında kanaatimce bunlar örnek vermek üzere yapılmış açıklamalardır der. İbn Ashur tümevarım metoduyla Kur'an-ı Kerim'de 10 türlü müteşabih tespit ettiğini belirtip bunların mertebelerini gösterdikten sonra şu hususların müteşabih kapsamında olmadığını ifade eder. Bizim bilgisine ulaşamayacağımız hususlar. "Bekî ruh Rabbimin emrindendir." ayetindeki gibi. Vaktinin bilinemeyeceği açıkça ifade edilen hususlar. "Bekî onun kıyamet hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Sizi ansızın yakalayacaktır." ayetindeki gibi. Aynı konuda farklı anlamlar taşıyan fakat deliller arasındaki çelişkileri giderme kurallarına göre birbiriyle bağdaştırılabilecek ifadeler. İslam bilginlerinin çoğunluğu, muhkemle manası açık ifadelerin kastedildiği noktasında birleşmekle beraber, müteşabih hakkında başlıca iki gruba ayrılmışlardır. Bir gruba göre bu, manası ancak Yüce Allah tarafından bilinebilecek ifadelerdir. Allah bunlarla neyi kastettiyse onların gerçek olduğuna inanmak gerekir. Diğer grup ise bunun manası kapalı ifadeler olduğu kanaatindedir. Sonuncu anlayışa göre ilmi ehliyet ve dirayet sahibi kişiler için müteşabih ayetleri veya bir kısmını anlamak ve yorumlamak mümkündür. Diğer ayet ve bilgilerin yardımıyla özellikle ilimdeki gelişmeyle zaman içinde bunların manası çözülebilecektir. Bu görüş ayrılığına paralel olarak ayetin sonundaki ver ifadesinin başında yer alan ve, vav harfi, ikinci anlayışı benimseyenlerce bağlaç olarak kabul edilmiş ve şu anlam verilmiştir. Halbuki onun tevilini ancak Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Birinci anlayışa göre ise buradaki vav yeni bir cümlenin başladığını göstermektedir ve ayetin anlamı şöyledir. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona inandık hepsi Rabbimizin katındandır derler. Kaynaklarda genellikle birinci anlayışın sahipleri, selef, sahabe ve tabi'in bilginleri veya ilk dönem bilginleri, ikinci anlayışa sahip olanlar halef veya mütahhirin, ilk dönemden sonra gelen bilginler şeklinde anılır. Bununla birlikte ikinci görüş bazı sahabe ve tabiin alimlerinden de nakledilmektedir. Yine bunlardan hangisinin çoğunluğun görüşü olduğu hususunda müfessirlerin farklı kanaatlere sahip oldukları görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gerçek anlamını ancak Allah'ın bildiği veya manasını sadece ilimde yüksek mertebelere erişmiş kişilere lütfettiği ayetlerin müteşabihatın bulunmasına birçok açıklama getirilmiştir. Bunların belli başlılarını şöyle özetlemek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar yürürlükte kalmak üzere gönderilmiş olması sebebiyle, mütakip bütün zamanlar için uygun sonuçların ve değişik anlamların çıkarılmasına kapı aralayan ifadelere sahip olması tabidir. Yine her dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kudretli bilginlerin yetişebilmesi, zor ifadelerden amaçları bulup çıkarabilme melekesini haiz kişilerin yetişmesine, bu da araştırma ve incelemeye yönelten motivasyonun bulunmasına bağlıdır. Şayet dinin bütün bildirimleri kolay bir üslupla, ve tek düzey ifadeler içinde gelmiş olsaydı, herkes önlerindeki hazır malzeme ile yetinme alışkanlığı kazanır, ilerleme ve gelişme mümkün olmazdı. Alimran İmran Suresinin 7. ayetinin tefsirine devam edeceğiz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.